أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا دين اهتدي أن هدانا الله وما تغفيق وعتصام إذا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صل على رسولنا محمد sallu ala habibi kulubina muhammed sallu ala şefiiri kulubina muhammed güzeller güzeli güzel Mevlana'nın güzeller güzeli Güzel peygamberine indirdiği güzel kurbanın bilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel mahtapları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürkan Suresi 27. 28. ve 29. ayetlerde o gün, o artık mahsul zamanında zalim kimse ellerini ısıracak, eyvah diyecek, keşke, keşke, keşke peygamberin yanında bir yol tutsaydım, eyvah diyecek, keşke, keşke falancayı dost edinmeseydim, çünkü Kur'an bana gelmişken O hakikaten beni O'ndan uzaklaştırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. Kehf Suresi 49. Ayette de O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey sevgili peygamberim! Günahkarların amel defterlerinden korkarak eyvah bize bu nasıl deftermiş ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görsün. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Açın gözünüzü buyurur Rabbimiz. Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetlerde de. Açın gözünüzü. Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. Onlar ki iman etmişler ve Allah'a karşı gelmekten sakınmışlardır. Onlara dünya hayatında da Ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte en büyük kurtuluş budur. Sığındığım zatı Hakk'a gel gidelim. Hemen seyri ilallah gel edelim. Yüce ergahına yüzler sürelim. Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Bu varlıktan geçip, Hakk'a gidelim aziz, seyri ilallah, gel gidelim. Ayetler apaçık sunmakta rahmeti aslında, ibreti, dikkati, hırketi sunmakta aslında. Ayetleri tercüme eden hadisler, hadisleri hayata tatbik konusunda rehberlik sunan Allah'ın güzel kullarının mesajları ortada aslında. Bazen böyle bir ortam içerisinde olu ki çevre çok etkili verir bizi, rahmete koşmak ya da gaflete batmak. Bu arada bir bağlılık, bir farklılık hisseder insan bazen. Rahmete koşacağı zaman, rahmete yürüyeceği zaman takılı verir takılıverir çevresindekilere. Ayetlerde görüyoruz ki, o günde, hesap gününde, haklının haksızdan hakkını alacağı, herkesin, birbirinden kaçacağı o günde. Cehennem, ehlinden olacak kişi, çevresindekilere suçlayacak. Gerçekten öyle miydi? Yani hata düşmelerin neyinin sebebi? Yanlışa batmalarının sebebi? Çevreleri miydi? Arkadaşları mıydı? Dostları mıydı? Kimse onu zorla bu yola çekmiş miydi? Yani sen bizimle beraber şu şu hataları yap, şu günahları yapmazsan şöyle yaparız, böyle yaparız diye bir altında kalmış mıydı? Hayır hayır. Aslında gerçekten... Gerçekten nefis bazen insana böyle şeyler düşündürüyor ki. Yapan aslında kendisi yapıyor ama yapılan hatayı başkasına yüklemek. Meydana çıkan eksikliği başkasına yüklemek. Aradan sıyırmaya çalışmak. Sorumluluğu başkasına fırlatmak. Yüklerden kaçmak. Gerçekten arkadaş önemli evet. Ediridhan Aleyhisselam'ın oğlunun durumu ortada. Rüt Aleyhisselam'ın karısının durumu ortada, İbrahim Aleyhisselam'ın durumu ortada. İbretler, örnekler sayılamayacak kadar. Kişi de başlayıp, kişi de bitmiyor mu? Kişi kendi tercihiyle yapmıyor mu bu seçimleri? Kummasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımızda. Gördük ki dostlar, cennete girenlerin de hakkında. Cehenneme girenlerin de hakkında şu ayet var. Kendi tercihli burayı kazandılar, burayı seçtiler, burayı elde ettiler. Tercihi kullanabilmek. İlahi mesaj geldikten sonra. Allah'tan başka dost arayan var mı acin? İlahi yanında bir grup görmek isteyen mi var? Başka koşmak için hala bir grup arayan mı var? Yol, yordan belli değil mi? Çevrenizdekiler yoksa, Senle mi şöyle oldun diyorlar? Var mı böyle durumda olanları acaba? Gerçekten Rabbimizin, Hüdelil-Muttagîn buyurdu. Müttagiller için göndermiş oldu. Rehber klaus Kur'an'dan galiba bazen çok uzak kalıyoruz. Rahmete, Veser Karani gibi, Selman Farisi gibi ya da çok önde Kureyş'in sosyetik ortamında olmasına rağmen bir anda Allah'a kölelikle ebedi hürriyete kavuşan, şey bir yana ters tersiyle iten bazı çok biraz bize farklı mı geliyor acaba? Tercih etmek. Tercihi Allah'tan yana kullanmak. Gerçekten. Dediğimiz gibi aslında her zaman. Geçmiş, geleceğin tekrarıdır her zaman. Bugün bazılarımızın yaşamış olduğu bu şey. Yani çevreye karşı sıhhat dolma. Çevrenin ortamın bozulmasına, ortamın kendisini kaybetmesine rağmen sıratı mustakimde yürüme. Bu sadire bize değildi. Haydi bakalım. Bizim gökteki yıldızlarımız... Ruslularımız, Aşk Erleri, Ashab-ı bakalım. Sevgililer, sevgilisinin hakkında ne güzel kul diye buyurdu bir aşk erinden bahsedelim bugün gelin. Gelin bahsedelim, paylaşalım beraberce. Asil Saadet'eki devaları zamanımıza melhem yapalım isterseniz. Söyler misiniz? aşka giden yol. Aşıkların ayak izinden başka nasıl bulunur ki? Böyle kişilerden bahsediyoruz ki dostlar. Allah onlardan razı olmuş. Ve kendilerini de Allah kendisinden razı etmiş. Aralarında öyleleri var ki bu aşkerlerinin Cebrail aleyhisselam sırf onun içinmiş. Resulullah'ın bir zat Ey Eba Bekir Allah senden razı, soruyor, sen de ondan razı mısın diye. Bu sözleri muhatap olan aşk erlerinin diyarından, Resulullah'ın ne güzel kuyurdu bir, bir aşk elinin zamanımıza ışık, zamanımıza rahmet, zamanımıza aşk, aşk tutan atmosferini, gelin beraberce paylaşalım. Zamanımıza rahmet, ibret ve tutunacak bir dal olsun diye. Mekke, biliyorsunuz, tüm dünyanın ticaret merkezi, dünyanın ticaret merkezindeki saltanatsa kureyşlerin elinde. Kureyşler arasında süvariliği, askerliliği, cesareti, şecaatiye tanınır. Bedir ve Uğut savaşlarında henüz Müslüman olmadığından, Düşman birliklerinden bir yönünde kumandan olarak aslında bize karşı savaşmıştı, alemler sultanına karşı. Çevresindeki insanların birer birer, şurayı bir şekilde aşk medeneti İslam'a koşmaları kendisini düşündürüyordu. Neydi bu? Nasıldı bu? Niçindi bu? Sorular sorular. Kendisini bitirmekte olan sorular hiç bitmiyordu. Çevresindekileri belli etmiyordu. Ama sorular geceleri uykusunu bölüyordu. İştahını kaçırıyordu. Bedir'de yenemedikleri, Uhud'da yenemedikleri, Kendisinin üzerine atılamadıkları, Suikastini bile yapamadıkları, Bu Muhammed kimdi? Ne diyordu bu Muhammed? Ne diyordu? Çelişkiler. Yalancı diyemiyorlardı. Çünkü kendileri Muhammed'ü Lemin demişlerdi. Adaletsiz diyemiyorlardı. Çünkü kendileri kendi işlerinde hakem olarak kullanıyorlardı. Her şey onun lehineyken. Sorular. Yıllar sürdü bu surlar. Çevresinden, bir zat kendi ailesinden. Kardeşi Velid, Bedir'de esir edilmişti. Fidye karşılığında serbest bırakılıp Mekke'ye dönünce, kardeşi de, o esir edildiği birkaç saat içerisinde, öyle şeyler gördü ki aşk peygamberinden, tekrar Medine'ye geldi ve Müslüman oldu. Evet, kölelikten kaçıp köleliğe geldi. Leylaların köleliğinden, Mevla'nın köleliğiyle ebedi özgürlüğe koştu. Velid bin Velid. Kendisi Müslüman olduktan sonra sürekli abisine, Halit bin Velid'e mektuplar yazmaya başladı. Evet, Halit bin Velid. Uhud'da Muhammed ölmeden bana rahat yok diye halet bin Peygamber efendimizin kendisi hakkında güzel sözleri vardı. Aklını kullansa da İslam'a girse diye. Çok akıllı birisi nasıl İslam'a girmedi diye. Kendisine kardeşi tarafından bu sözler bildirilince Peygamber efendimizin yanına gitmek için hazırlandı. Kendisi şöyle anlatıyor. Allah kalbime hidayet nurluyla diri zaman kalbime İslamiyet'in sevgi düşmüştü beni hayır ve şerri anlayacak hale getirdi kendi kendime dedim ki ben Muhammedül Emi'ne karşı her savaş yerinde bulundum bulunduğum savaş yerlerinden hiç bir yoktur ki dönerken Aykırı ve yanlış bir iş üzere Bulunduğumu Ve Muhammed'in muhakkak galip Geleceğini içimden sezmiş olmayayım Ama neden Yönelemiyordum Ama neden koşamıyordum Bulunduğum çocuk süvarileri Çevremde bulunan Küfür sürüsü Çekilim çevremden Sizin dostunuzu istemiyorum Ben Allah ve Resulü'nün dostunu istiyorum Diyemiyordum Gönlüm Kıpır aslında ama hakikati açıya vuramıyordum bir türlü. Sorularımın cevaplarını bulamıyordum bir türlü. Önünde secde ettiğimiz butlar yaratıcımız değildi bunu hepimiz biliyorduk. Mutlaka şu kainat eserinin bir sanatkarı vardı. Mutlaka hiçbir elbise terzisiz olmazdı. Hiçbir ev ustasız olmazdı. Hiçbir elbise terzisiz olmazdı. Şu kainat, şu kainatı hep düşünürdüm gece ve gündüz. Ve meydana gelen olayları düşünürdüm. Ne büyük da Allah'ım, ne büyük nizamdı. Resulullah Efendimiz Hudeybiye'ye çıkıp geldiği zaman, ben de müşrik süvarilerinin başına yola çıktım. Usfan'da, Resulullah Efendimiz ve eshabına yaklaşıp gözüktüm. Resulullah Efendimizle ile eshabını öldürecektik. Onlara Mekke'de yapamadığımızı Hudeybiye'de, Usfanda yapacaktık. Rasulül Efendimiz bizden imin bir surette sanki biz onu bu kadar altlığı gelmemişiz gibi, sanki tek başına gelmişim gibi eshabını öyle namazı kıldırıyordu. üzerlerine birden baskın yapmayı düşündüksek de bir türlü yapamıyorduk. Böyle olması da hayırlı oldu. Mesulullah Efendimiz kalbimizden geçenleri sezmiş olmalı ki ikindi namazını eshabına korku namazı olarak kıldırdı. Bu bana çok tesir etti. Kendi kendime eğer bu zat Allah tarafından korunulmasaydı şu ana kadar çoktan onu öldürürdük. Allah'ım bana doğruyu göster ne olur Allah. Beni doğruya ulaştır, ne olur Allah'ım? Sıkıldım artık Allah'ım. Yoruldum artık Allah'ım. Kula kulluğa yoruldum. Nefse kulluğa yoruldum. Fani şeylere kulluğa yoruldum Allah'ım. Beni sana ulaştıracak, beni sana kavuşturacak. Yolu bana lütfeyle. Kalbimin diriydi Allah'ım. Ne olur Allah'ım? Bana hakikati göster. Seni sevmek istiyorum Allah'ım. Sana koşmak istiyorum Allah'ım. Soruların cevaplarını benim kalbime ihsan eyle. Ne olur Allah'ım diye yalvarıyordum. Kardeşim Velid bin Velid de Umre için gelip Mekke'ye girmişti. Beni arayıp bulamayınca bana bir mektup yazmış. Ve mektubunda şöyle demiş. Doğrusu Abiciğim, ben senin İslamiyet'ten önce böyle tedirgin olmak... Ve yüz çevirip gitmekteki görüşün kadar şaşılacak bir şey görmedim. Soruların varsa bütün sorularının cevabı Resulullah'tır gel. Halbuki eğri yola gitmekten seni alıkoyacak bir aklın var. Aklını kullansan ya abiciğim. Aklını, aklını kullansana abiciğim. İslamiyet gibi bir din kim bilmez ve tanımaz olabilir. Aklını kullansan ya abicim. Resulullah Efendimiz seni bana sordu. Halid nerededir dedi. Ben de Allah onu getirir dedim. Resulullah Efendimiz bunun üzerine buyurdu ki onun gibi bir adam var. İslamiyet'i bilmez ve tanımaz olabilir mi? Keşke o, nefse ve kula kulluktan yüz çevirip, Allah'a kuşsaydı, ne kadar kendisi için hayırlı olurdu. Biz de kendisini bu şekilde sevgili bilirdik. Allah'ım, bu ne büyük bir merhamet değil mi dostlar? Kendisini öldürmek için çaba sarf eden, Plan üzerine plan kuran bir insan için rahmet nebisi onu nasıl diriltiriz diye düşüncelere dalıyor. Onlar öldürmek için Resulullah ise diriltmek için planlar kuruyor. Onlar öldürmek için Resulullahsa diriltmek için planlar kuruyor. Bu mektubu alınca kardeşinden Allah'ım dedi Bana akıl verdin Nimetlerini sundun Ne kadar danan nankörüm Allah'ım Bir türlü sana adım atamıyorum Senin bir zat beni rahmetine Ulaştırmanı diyorum. Hiç çaba sarf etmeden Bir şey olmaz ki Allah'ım Bana kardeşimin bu mektubu gelince Gitmek için acele ettim Yeter artık dedim. Yeter artık. Yeter artık kula kulluğum. Müşriklerin, potperestlerin, bu sosyetik, bu dünya perest hallerinden yeter artık. Her şeyden yeter artık. Allah'ım sorularımın cevaplarını artık hissediyorum kalbimde. Artık hissediyorum kalbimde. Seni seviyorum Allah'ım. Sana, sana koşacağım Allah'ım. Sana. Resulullah Efendimiz'in benim için söylediği sözler beni çok ferahlatmıştı. Kardeşim, mektuban ulaşınca Müslüman olma arzusu beni yiyip bitirmeye başladı. Gitmek için acele ediyordum. Resulullah'ın söyledikleri beni çok sevindirmişti. O gece uyurken rüyamda sıkıntılı Dar ve çöl gibi susuz yerlerden yemyeşil, geniş ve ferah bir yere çıkmıştım. Medine'ye varınca Hz. Ebu Bekir'e anlatıp tabirini ondan sormaya karar verdim. Ben Rasulullah gitmek için acaba oraya giderken dirilmek için oraya giderken şu an çevremde bulunan dünya perest nefislerine tapmış bir gaflet vatanlığında kapkar olmuş. Şu insanlardan bir kişiyi daha dirilmesi için sebep olabilir miyim? Götürebilir miyim? Aşk peygamberine diye. Düşünüyordu. Safan bin Ümeyye'ye rastladı. Vaziyeti ona olmaktı. Güldü. Alay etti. Sen Muhammed'e mi tabi olacaksın dedi. Hayır hayır dedi Halit. Hayır. Senin kalbin öyle bir olmuş ki. Güneşe çamur atmaya çalışıyorsun. Safvan. Güneş çamur atmakla lekelenmez Safvan. Sonra ilerliyordu. Bu sefer karşısına Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebu Cehil'e geldi. Onu da aynı teklifi yaptı. Ama o da kin ve öfkeyle reddetti. Evime gittim diyor Halid bin Velid. Bindim atıma. Osman bin Talha'nın yanına gittim. Ona da aynı şekilde Müslüman olmak üzere kainatı terk edip Rasulullah'a koşmak için Medine'ye gideceğimi kendisinin de gelmesini söyledim. Tereddütsüz kabul etti. Halid dedi Halid. Ben de diyordum ki bir siyasete gitsem artık Benle sıkıldığım şu kureşilerin, şu putperest, şu dünyaperest insanların, şu düzenlerinden bıktım artık. Üç günlük dünya hayatı için, dün ve bugün ve yarından oluşan dünya hayatı için, iki cihanlarında hüsrana sokarın, bu insanların bu hayatlarından bıktım artık. Hadi gidelim diyordu. Hadi kaçalım Allah'ımıza, koşalım aşk peygamberine. Hadi gidelim diyorlardı. Seher vakti beraber yola çıktılar. Hadde denilen yere geldiklerinde bir de baktılar ki hiç beklemedikleri insan. Resulullah'ın aşk erleri Eshab-ı Kiram Habeşistan'ı hicret Habeş kralından onları isteyip öldürmek üzere Mekke'ye götürmek isteyen Amr bin As'ı gördüler. Halib bin Velid herkese söylemişti dostlarından. Ama Amr bin As hiç aklına gelmemişti. Allah'ım sen ne büyüksün. Onun kalbi hidayet nuruyla dirilmekteymiş meğerse. Ona haber vermemişti. Amr bin As Halid'i görünce, Halid de Amr bin As'ı görünce şaşırdılar. Sarıldılar. Gözyaşları içerisinde. Allah'a hamdolsun. Demek ki iki cihanda rahmete koşmak sana da nasipmiş Amr diyor Hadi gidelim. Hadi vakit kaybetmeyelim. Koşalım. Yeterince vakit kaybettik zaten. Çok vakit kaybettik Amr. Çok. nevsimize uyup çok vakit kaybettik Amr. Hadi koşalım. Elbisenin en güzelini giyip Resulullah'la görüşmeye git. Velid bin Velid geldi. Ve dedi ki Acele et abicim. Çünkü peygamberimize sizin geldiğiniz haber verilmiş. O da çok sevinmiş. Semit içerisinde gözyaşı döküyormuş. Abicim koş. Halit bir diyor ki. Bu sözler üzerine bütün vücudum tir tir titremeye başladı. Kendisini öldürmek için plan üzerine plan kurduğum bir insan. Şimdi benim dirilmem için sevinçten gözyaşı döküyor. Öyle mi? Evet öyle abi. Evet. Ben de acele, Aceleden koştum hemen, O aşk peygamberinin, O rahmet peygamberinin, Dün cahiletimiz ile, Başını yardığımız rahmet peygamberinin, Şimdi, Ayaklarına kapanmaya, Ve iman etmeye vardım, Gülümsüyordum, Selam verip dedim ki, Allah'tan başka ilah olmadığına, Ve senin de, Allah'ın peygamber olduğuna şehadet ediyorum ve seni şahit tutarak sesleniyorum haykırıyorum ki ya Resulallah Allah'ım seni seviyorum seni seviyorum Allah'ım şu zamana kadar yaptığım günahların karşısında kalbimdeki aşkının ateşine güveniyorum ve efendiler efendisi sevinç tebessümleri içerisinde sana hidayet veren Doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun. Senin akıllı olduğunu biliyor. Bunun er veya geç seni selamet ve hayra, aşka ulaştıracağını umuyordum Halid. Ya Resulallah. Çok günahlar işledim. Çok günahlar işledim ya Resulallah. Lütfen Allah'a benim günahlarım için aracı olur musunuz ya Resulallah? İnsanları diriltsin için gönderdiği Aşk peygamberine sana Ve sana tabi olup iki cihanda aşka koşan Sahabi efendilere Arkadaşlarına Yaptığım zulümler karşısında Ve nefsime yaptığım zulümler karşısında içki zina, kumar Hepsinin karşısında Tövbeyle pişmanlıkla yöneliyorum Allah'ıma Ama yine de Lütfen dualarında aracı olunsun. Ey Halit diyordu aşk peygamberi. İslamiyet kendisinden önce işlenmiş olan günahları söküp atar. Sonra ellerini kaldıracaktı aşk peygamberi. Ya Rabbi Halit kullarını senin yolundan çevirmek için gösterdiği bütün çabalarından dolayı gelen günahlarını bağışla. ...şeyi terk ederek sana yöneldi ya Allah'ım. Malı mülkü, dostlarını, arkadaşlarını. Bir tek sen, bir tek sen için Allah ım. Efendimiz, diyor Halid radıyallahu anh, ...bana kendi evinin yanında bir yer verdi. Hiç yanından ayırmadı bir daha, bir an bile ayırmadı... Ben her şeyi yönelip Allah'a koştum ya. Hani ne diyordu dostlar Resulullah? Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem diyordu ya hatırlar mısınız Zeyd bin Harise için. O söz bütün eshabı içindi, bütün ümmeti içindi. Allah'ın izniyle kendisini tercih edeni hiç kimseye hiçbir şeye tercih etmezdi Resulullah. Evinin yanına yer verecekti Halit bin Milid'e. Savaşta hep süvarilerinin başını kumandan tayin edecekti Halit bin Milid'e. Ve sonra Hz. Ebubekir'e Mekke'de gördüğü yayı anlatmak aklına geldi. Ey Halit dedi Hz. Ebubekir. Dost olan Ebubekir. Görmüş olduğun o ferahlık yer. Allah Teala'nın senin müşriklikten İslamiyeti e erdirmesiniz. Hz. Halit bin Vedat Müslüman olduktan sonra her şeyi terk etmesi gerekiyordu. Çünkü gerçekten öyleydi. Her ne kadar tövbeyle Allah'a yönelirse de kendini tamamen temizleyinceye kadar bulunduğu ortamdan uzak durması gerektiğiydi. Arınana kadar, teskiya tamamen oluna kadar, Kur'anla aranın, namazla paklanına kadar. Medine'ye taşındı bu yüzden. Hazreti Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra ilk olarak Mute kazasında bulundu. İslam askeri Mute'ye hareket ederken Peygamber Efendimiz buyurdu ki Cihada çıkacak olan şu insanlara Hazreti Zeyt' bin Halise tayin olsun. Eğer o şehit olursa yine Cafer bin Ebi Talib. O da şehit olursa onun yerine de Abdullah bin Revah'a geçsin diyordu. Eğer o da şehit olursa, aranızda münasip gördüğünüz birisini seçin diyordu. Mutel harbi başlamıştı. Bir yanda iki günlük dünya çıkarları için öldürmeye gelen Bizans ordusu, bir yanda aşk ile insanları diriltmek için ellerini kaldıran aşk ordusu. şiddetli çarpışma olurken, Hazreti Zeyd bin Haris'e, Cehafer radıyallahu anh ve Abdullah bin Revaha sırasıyla şehit oldular. Sonra sancak Hazreti Sabit bin Akrem'e geçti. O sancağı bir yeri mücahitleri mücahidleri yanına çağırdı. Herkes toplanınca dedi ki aranızdan birini kendinize kumandan olarak seçiniz ve ona tabi olunuz. Çevrelerine baktılar. Ve Hazreti Halid velide Vel'e de dönerek dediler ki ya Halid. ''Senin savaş çocuğu askeri bilgin, askeri heyecanlandıracak harekete geçirmen benden fazladır.'' dedi. Hazreti sabit ''Sancı acele al, savaş devam ederken bu işlerle oyalanmamız bizim aleyhimize oluyor.'' dedi. Hazreti Halep bin Velid sancağı aldı. ''Allah'ım bu zamana kadar sana savaşan şu kulun şimdi senin için, dirilmek için savaşıyor. Sana hamd olsun Allah'ım, seni seviyorum Allah'ım. ''Sana aşığım Allah'ım şu insanlara karşı kalbimizi ve bizi muhafaza ile muzaffar eyle.'' Ve atılıyor meydana. 3000 bin kişilik İslam ordusunun karşısında yüz bin kişilik küfar ordusu vardı. Ve askerleri öyle bir cihad ettiler ki, hepsi bir anda Heraklius'un yüz bin kişilik ordusu bozguna uğradı. Başkumandan Hazreti Halit bin Velid elinde O gün 9 kılıç parçalanmıştı Bu cihadın Muzafferlikle geçtiğini haber alan Resulü Kibriya Habibi Huda Şefi Ruzi Ceza Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Sonradan Hazreti Halit bin Velid'e Seyfullah ismiyle Şereflendirecekti Hazreti Halit bin Velid'e Başarısının sebebini sorduklarında Kendisi Allah olan aşkı Resulullah'ın muhabbeti ifade eden Hani Siz sevdiğinizin bir eşyasını Taşırsınız Orada kast eşya değildir Biz niye kabe yöneliriz? halbuki kabe bir taş duvardır Ama Allah'ımız bize orayı Öğrenmeye emretmiştir Kabe araçtır amaç Allah'tır Hz. Halib din Velid Nice hizmetler yaptı Allah yolunda İnsanları aşka davet etmek zorunda. Allah Resulü nerede bir cihat varsa, nerede bir insanları diriltmek adına bir aşk seriyesi varsa oraya gönderiyordu. Müselleme Türkezzab'a karşı, İranlılara karşı, Bizanslılara karşı, nerede kalbi gaflete bataklıkta kalmış insan varsa dirilmesi adına Resulullah onu gönderiyordu artık. Aşkerleri tüm cihana aşkı sunmak için koşuyorlardı. Resulullah aralarından ayrıldıktan sonra bedenen madden. Yalnızlık içerisinde. Kendileri bir galip verdiler. Cihad meydanlarından eksik olmuyorlardı. Ama bir farklılık vardı artık halinde. 642 yılında Humus'ta hastalandı kendisi. Haçlıları devirdi. Nice zalimleri devirdi. Binlerce haçlı askerini... Dağıttı. İslam gönüllere ulaşmasına çok vesile oldu. 642 yılında Humus tazılandı. Yanında silah arkadaşları vardı. Vefat edeceği sırada kılıcını istedi. Kabzasını tutarak şefkatle okşadı. Sonra buyurdu ki, Nice kılıçlar elimde parçalandı. İşte bu benim ölümümü görecek son olan kılıcım. Beni en çok güzel Hayatı hep savaş meydanında Allah için geçen, birisi olarak yatak yüzüğü görmemiş olan ruh halidin yatak dönmesidir. Halbuki ne cihatlara katılmıştım. Öyle cihatlara katılmıştım ki biz cihatlara düşmanımızın yaşamaya olan arzusu kadar biz şehit olmak arzusuyla savaşa çıkardık. Resulullah'ın hiçbir hesabı rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında ya da uzak berdelerde Aşk medeniyeti İslam'ı yayarken şehit oldu. Ah Halit diyordu kendisine. Şehit olamayan Halit. Harp benim etimi çiğneyemedi. Şehitlik mertebesi hariç elde etmediğim makam kalmadı. Vücudumda bir karış yer yoktu. Kılıç yarası, ok yarası, mızrak yarası her yerde. Ömrü İslam'ı kalplere ulaştırmak için geçen birinin yatakta üzerinde ölümü ne kadar da acayip ve Halib bin malib. Ayağa kalktı Sevgiliye ve dostlara kavuşmak Ne kadar güzel sözcükleriyle Rahman olan Allah'a Vuslatın gerçekleşti Onlar Allah'ın dostlarıydılar Her şeyi terk edenler Her şeyi bir yana Kainat bir yana Sen bir yana diyen kişiler Allah'ın dostlarıydılar Ve Allah bu kişiler hakkında şöyle buyurmuştu Zatı Hakk'a sığınıp Allah'a koşanlar için Sa'idu billah Ela inna evliya Allah la hafum aleyhim Velahum ya'sanun İyi bilin ki Allah'ın beli kullarına korku yoktur Onlar hiçbir zaman üzülmezlerdi Ellezine amenun Ve kânun yettekun Onlar iman ettiler Ve Allah'larına koştular Korundular haramlardan. Kaçtılar yasaklardan. Koştular Allah'a aşk ile. Lehumul ila ilahiyatid dünya. Ve fil ahirat. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjdeler vardır. La tebdile li Allah'ın kelimeleri değişmez. Zalike huve alfemzul ağzim. İşte büyük kurtulur Büyük mükafat budur. Evet dostlar. Ne mutlu. Aşk medeniyeti İslam'la dirilenlere, Kainat bir yana, Sen bir yana Allah'ım diyenlere, Müjdeler olsun, Müjdeler olsun, Her şeye sırtlarını dönüp, Allah'ım sana koşuyorum diyenlere, Ne mutlu o aşk erlerine, Ne mutlu o aşk erlerinin izinden gidip, Nefs Mekke'sinden, Gönül Medine'sine, Gönül Medine'sinden, Allah'ına hicret edebilenlere, Kur'an'ın aydınlığında, Sünnetin ışığında, Rablerine koşanlara, Ne mutlu, Selam olsun, O aşk erlerinin izinden gidenlere, Selam olsun o aşk erlerine, Selam olsun o aşk erlerini yetiştiren, En güzel öğretici, Muallim, Resulü Kibriye, Habibi Hüda, Şefi Ruzi Ciza, Ve selam olsun, Selam olsun, Selam olsun, o Resulullah'a. Evet sevgili dinleyiciler. Duamızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek en büyük şeref bizim için. Bizleri Özel efemin internet adresinden, posta ve web sitesinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Sizleri Rabbimize emanet ediyorum. En büyük dost, ilim, rahmet ve aşk ile hayatınızı cennette çevirip gönlünüzce olan tüm hayırlara lütfeylesin. Esselamu Aleyküm. Rahmetullah. O bereketli